Odan sabahlar. Odan sabahlar. Odan sabahlar. Radyo Tribune'su moder sabahlar devam ediyor. 8.36 oldu saatimiz. Feyenoord stüdyo el aldı gündemle birlikte hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Günaydın efendim. İyi günler efendim. Vallahi sezon finalini seyretmiş. Daha doğrusu sezon finaline yaklaşmış. Bir ee, ne derler dizi filmin... dizinin figüranlarıyız. Vallahi hem dizinin figüranlarıyız hem de bir taraftan seyircileriyiz. Ee, dün gece e, yoğun bir şekilde bu mikrofonu ben parçalarım ben. Ben bu mikrofonu parçalarım. Mikrofon da dayanamıyor gündeme. Evet vallahi. Hah, tamam. Hiç dokunma. O ben de sesimi ne yükseltim ne alçaltayım. O zaman hiç bir değişiklik olmayacak. Biz diğer ülkelere şey diyoruzdur herhalde. Onlar bizi seyrederken. Biz çekerken çok keyif aldık. Umarım <gülüyor> siz de izlerken keyif alırsınız. <gülüyor> yani ne yapıyor onlar ben çok merak ediyorum. Çünkü çıta çok yükseldi ege. Biz de ülkemiz izbe diye dolaşıyorlar. Yani ya siz vatandaş mısınız ya? Siz vatandaşsınız biz neyiz ya? Bak bağıracağım yemin ediyorum. Hani şey gibi böyle sıkıntıdan patlarsın. Ben turizm şeyinin e, esas kış turizmi diyorum. Kış turizmi tabii tam yani kış turizmi. Yani şu anda turizmi. bence bütün her yerin full olması lazım. Full full full çekmesi lazım. İçeriden seyretmek başka bir şey şimdi. Ee, yani... Norveç'te yaşayan adam. Bu, bu bizim dün gece dün sabahtan beri yaşadıklarımızı şöyle bir paragraflık haberde Türkiye'de sarsıcı falan. istifalar falan filan diye okuyor. Yani bu koca, burada bir, ya. koca kitabın güzel bir kitap ver bana örnek en sevdiğin kitaplardan birini. Cinal'inin kara gözü. Büyük evet, kalın olanlardan. Böyle. Kalınlardan bir tanesi. Tutunamayanlar mesela. Tutunamayanlar. Ha tutunamayanları 3 satırda anlatmak gibi ha. bir şey. Bir adam yavaş yavaş yani, dinler. Yani şimdi bu mudur? Hayır. Geleceğin yaşayın, bu. yaşatın. Ee, yani bence herkesin hakkı var Dünya üzerindeki değil evrendeki herkesin Bu Bundan, ülkede hakkı var Ama bir taraftan da e, yani bizim Dış mihraklar dediğimiz ülkelerin e, Dış mihrak deniyor, değil mi Dü Türkiye dışındaki bütün ülkelere Mihrak tahrikten mi geliyor Tabii. Yani <gülüyor> Böyle yani dış ülkelerden ensemizi üfleyen Bir takım adamlar Aha. tamam anlaşıldı Onların e, yöneticileri de ne kadar Rahattır yani siz yatın Kalkın dua edin bize diyorlar Biz ör Bize örnek veriyorlar değil mi Bakın oğlum diye böyle orada orada yaşıyor olsaydınız diye. Ama e, bir yaşayan bilir. Daha bunun tadını almak için yaşamanız şart hoş. dışarıdan Dışarı Buradan tüm elçiliklere tabii şimdi Christmas tatili bir taraftan. Bugün herkes uyuyordur şeydir. Bir an önce ben Christmas tatilinden sonra bütün otellerin şortta. E, bu güzel bir de deyimdir. Şortta kalmak diye otellerin şortta kalması. Yani istihabı fazla adam alması. E, onun dışında yetmedi. Biz... ...kendi vatandaş olarak... ...dış ülkelerden gelenleri... ...evimizde nasıl yürümüştü insanlar? Ama şu da var... ...yani geleceğiz evlerimizde barındırırız gerekirse falan ama bunların böyle tam bir şekilde bu tecrübeyi yaşamaları için önce bir Türk vatandaşlığına geçirilmeleri lazım. Çünkü turist olarak Olay. seyretmenin tadı yok. Tabii. Yani Türk vatandaşı olacaksın ki geleceğinin karanlığını da hissederek bir heyecanla yaşayacaksın yani. Ol, ol, ol, ol, ol. yani. Canım bütün her şey zaten Türk vatandaşlığından geçiyor. Yani öyle şey kuzu gibi izlemenin hiç anlamıyor. Ben önce bir izlesinler korkacaksın, şaşıracaksın, ha, çocuklarını düşüneceksin. Sonra... Nereye gidiyoruz diyeceksin. Tamam işte o zaten o adrenalin, full ülke adrenalin yani burada hormonlarım yeterince çalışmıyor diyenler. anlar. Buyurun ülkemize hormonlarınızı en güzel şekilde çalıştıralım. Duygularımı yeterince hissedemiyorum, yaşayamıyorum. Yaşam... En e, uçtaki duygularımı... Yaşamda heyecanımı evet. yitirdim diye anladım. Hani böyle şey var ya Kuzey, Doğu, Kuzey Avrupa ülkelerin intihar oranları çok <gülüyor> yüksek. Hayat şey diye monoton diye falan... Gelsinler dört elle sarılsınlar yaşama. Yani bence gelsinler bir baksınlar bir bakarak olsunlar eminim ki ben o gelenlerin hemen hemen hepsi aklı başında olanların hepsi diyelim. E, Türk vatandaşlığına geçmeyi tercih ettik. Bir cüz'i bir ücret karşılığında. Tabii bence. oradan da bizde varımız hmm, alın. Yani. yani nasıl bakaranlar kuruluyla beş kişi Türk vatandaşı yapmışlar diye bir iddia var. Var evet öyle bir iddia var. Yani var. O kadar yüksek olmaz yani adam canım, başı bir yani. milyon dolar bir milyon euro falan olmaz ama. Ya 300 lira gibi bir, bir şey bir, bir, bir Ha bugüne ne? kadar biz Avrupa'ya giderken haber alıyorlardı bize evet. ücretleri. Bu, bu adrenalinle de bedavaya yaşatmayacağız herhalde Türkiye bir bor bir de adrenalin cenneti. Yani adrenalin sadece hormonlarımız adrenalin olsa, adrenalin var, oksitosin var. Efendime söyleyeyim. Eee çikolata yediğimizde özellikle olan neydi o? Ne? Var yani, var oğlu ha. var. Ş şey yapamadım şimdi aklıma e gelmedi. Endorfin mi? Endorfin var. Ha. Ondan sonracıma daha neler Hiç unuttukları yani? hormonlar salgınlayacak. Bir de şeyi düşünüyor olabilirler Avrupa'da bize özenen arkadaşlarımız. Ya gideceğiz tamam yerinde yaşayalım ama Türkçemiz de yok. Hiç mi merak etmişsinler? 3-4 kelimeyle anlaşacaklar. Şimdi başka dilde bir anlamı olmayan Tabii. sandık, ayakkabı kutusu bu 4-5 tane kelimemiz var. Temel dedi. zaten ya başlangıç. Bunları bildikten sonra sen zaten anlarsın her şeyi. Yeni seri kitaplar zaten hazırlanıyor. Ee, Türkçeye yeni başlayanlar için. Elastik Türkçemiz diye çok hoş bir seri hepinizi bekliyor olacağım. Bir de şey var mesela görsel olarak da bizim artık e, hafızamıza nakşo olmuş bazı görüntüler var. Mesela o Egemen Bağış'ın arabanın penceresinden baktığı görüntü. Evet. Dün onunla ilgili çok çalışma vardı. Evet. Yavaş yavaş o görüntünün tık tık tık, tık, tık, tık, tık, tık azalması kaybolması. en son pencerenin boş görünmesi. Şimdi bunu bunun ne kadar çarpıcı bir eleştiri olduğunu bir mizah olduğunu falan da eee ne bu boş araba falan filan diye Anlaması için de bir birikim lazım. İşte o böyle küçük broşürlerle bu budur, bu budur, sandık budur, ayakkabı kutusu budur falan filan diye bir şeyler anlatılacak. Valla anlatılacak. Ee, hemen ben bugüne başlangıçta bir bakalım neler olmuş dün gece e, kaçıranlar için dün gece kaçıranlar için Yeni Bakanlar Kurulu. Gece dün mi sabahtan 23.30'da açıklandı dün gece. Hı, evet dün gece 23.30'da. Ha yani Yeni Bakanlar Kurulu söylüyorsun. E, yeni Ondan bakanlar... önce olaylar biz mesela Onu iki bakanın zaten ne bileyim o şey olması lazım. İki bakanın istifasıyla biz buradan çıktık. Ee, hop öğle saatinin akabinde Erdoğan Bayraktar'ın hem bakanlığından da, da milletvekilliğinden de. Partisinden de diyerek bir açıklaması vardı. Ondan sonra araya İdris Nailim Şahin'in ben de biraz gündeme gelmek istiyorum çalışması var. böyle bir vardı. şey oldu. Sos. Ha, yani yani, sos da değil. O da ya. kaynadı yani. Hani okay. öğleden sonra bir acıkırsın da. Bir böyle içine, Esas akşam yemeğinden önce falan. Neyse akşam şey vardı. İşte akşam evet gerçekten. Bir evet. de şey vardı. Hiçbir gazetede yok ama dün bütün gazeteciler programlarda bundan bahsediyordu şey diye. Devlet Demiryolları Genel Yeni bir operasyon var. Ha, yeni bir operasyon var ya. Evet. Savcının emrine polis itaat etmiyor falan diye bu konuşuluyor da gazetelerde doğrulanmadığı dedikodu mu ciddi ciddi devam ediyor da onu bilmiyoruz. Onları göreceğiz. Onları göreceğiz. Onları göreceğiz. Doğrulanmadı. Yani herhangi bir yer. Çünkü Devlet Demiryolları Genel Müdürü de gözaltına alındı diye haberler çıktı. Sonra pek çok kanalda Buyurun dedi. Yo biz YHT'yi sürüyoruz şu anda. Test sürüşümüz var. Aynen devam biz. Müstabi bir bir taraftan da yalan Habere de çok alıştık. Dezenformasyon. Dezenformasyonla da şerbetliyiz yani. böyle. Da bir, bu işin şeyi olmazsa olmazı ya. Evet, bu... Bir yarım saat bekleme. Yarım saat bile değil. 5 dakika beklemek saat, bile yetiyor saat bazen. Saat Tabii çok heyecanlanma şey bu 9 e, yeni isim, 2 sürpriz değişiklik var diyorlar kabinede. Hı -hı. Kimler var? E, Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ... E, Bekir Bozdan bir önceki Adalet Sadullah geldi. Ergün e, belediye başkanı belediye adayı, adayı oldu. Adayı olduğu için onun yerine Adalet Bakanı Bekir Bozda oldu. Bekir Bozda'dan e, boşalan başbakan yardımcılığına Emrullah işler geldi. Ekonomi Bakanı e, Nihat Zeybekçi oldu. E, Nihat Zeybekçi belki de eski Denizli belediye başkanı. Ondan sonra Tanıyor, tanıyacağız. Tanıyacağız. Yani. Avrupa Birliği Bakanı ve baş mizaceri. Egemen Bahçin yerine Mevlüt Çavuşoğlu onu da tanımıyorsunuzdur. Fotoğraflardan bakarak en azından konuşuyorum. Spor Bakanı Akif Çağlayan oldu Suat Kılıç'ın yerine. Ee, Sanayi Bakanı Fikri Işık oldu. Ee, ondan sonra Şehircilik Bakanı İdris Gülücü, ee, Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, Aile ve Bakanı Ayşe Nur İslam oldu. İçişleri Bakanı da Efkan Ala olmuş. Evet Efkan Ala oldu. Ee, Türkiye'de de tek tartışma Efkan Ala mı? Efkan Ala, Ala mı? mı? Ama Ala olduğunu. Kendisi söyledi. Biliyoruz. Kendisi söyledi mi? Kendisi söyledi. Lütfen ala ala, ala ala yazılır, Ala dedi. canımız sıkılmasın diye evet. açıklama yapmış. Zaten biraz da kafalardaki soru işareti de Efkan Ala. meclisendi değil biliyorsun müsteşar. Müsteşar Kendisi evet. müsteşarlıktan direkt İçişleri Bakanlığı'na geçmiş oldu. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Evet o da gece gece yani güzel bir final oldu. Adrenali yüksek güne. Adrenalin yüksek güne. Tam bakalım. bir 24 saat yaşanması için geceye de böyle bir iki olay şey gerçi Kadıköy'de Mitingler. çok olay varmış sabaha kadar. Evet. Hakikaten ben de şimdi görüyorum saat 4'e kadar böyle gözaltına almalar polis müdahalesi haberleri var. Ee, tam anlamıyla dolu dolu bir 24 saat evet, yerine bıraktık. E, 20... Heyecanla yeni güne gözümüzü açtık. 24 filminin bir <gülüyor> benzeri. Yani onu her saat yani her güne bir dakika gibi yaşıyoruz neredeyse, bir saat gibi yaşıyoruz. Ee, bakalım 24 saat sonunda neler olacak hepsini göreceğiz. Heyecanla devam ediyor sevgili dinleyiciler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar... Love Don't Die... Frey Radyonuzdaydım. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Fahir bir daha böyle ön sayfalara artık bakmayalım. Evet ya vallahi içimiz abi. kıyıldı. Ne bir İngiltere'den araştırma konuşuyoruz. Ay, vallahi ne bir 18 yaş genişleştiren parfüm konuşuyoruz. Vallahi Lütfen Bütün, bütün sohbet konumu evdiler. Kıyıyordu. Vallahi bili hangi bakan ne oldu, nerede, ne var, nasıl, o ona ne dedi, ne yaptı, onun üzerine, onun tavrı ne olacak falan derken... Oh be Noel Baba'yı vurdular. Hayda şimdi bu da üçüncü sayfa öneri e Zaten yumruklayacağız falan diye posterler vardı. Posterler vardı. Ee, Noel Baba kılığında Washington'ı e、belirlemeyen saldırdığı tanı tanı hafif yaralanmış Allah'tan. Ee, gene bir ne diyelim e, meczup tarafından. Yapulmuş... Meczup mı vurmuş yoksa Noel vurmuş. Baba'yı saldırgan zanneden birisi mi vurmuş? Yok yok meczup. Kendini koruma Yani, yani mezup diyelim. Yani meczup meczup. mezup. yani bazıları da Noel Baba'nın o kıyafetinden, görüntüsünden... Belki hani yıllar içinde bir şey var Ya da birisi ona mesela küçükken sana böyle Noel Baba kılındı, birisi birisi kötü davrandı Kötü davrandı O kötü davranmanın şeyini Noel Baba'dan nefret haline geldi nefret Kötü davranmasına anladım. da gerek yok Biz Tuna'da ne kadar çirkin Noel Babalar gördük zamanında Yani Elindisi Şimdi görmüyorum göre, Gerçi Sakalları anda... uydurup falan böyle, böyle... Ya Zaten Fixo'da yani bir sakala bir özen göstermek lazım Noel Baba'da iki şey önem göstereceksiniz Bir kıyafetin kumaşına Doğru İki Sakal. sakala yani sadece estetik kaygılarla bile Noel Baba'ya şiddet uygulamış adamlar olabilir. Olabilir, olabilir. Bizim Küçük bir Mübaşşir'de de bir bölüm vardı ben hatırlıyorum Amerika'da olay olmuş bölüm. Evlerine giren Noel Baba'yı bin bir surat zannedip öldürüyorlardı. Evet. Sonra da yiyerek ortalama kaldırıyorlardı. kaldırıyorlardı. Ve halbuki tamamen işte yanlış zamanda yanlış yerde, yerde olmak olmaz. diye buna denir. Ee, geçmiş olsun, geçmiş olsun <gülüyor> bir değil, kez daha Noel Baba'ya çünkü Noel Baba bize Nuhal lazım Noel Babalar çok zor koşullarda çalışıyorlar onlara e, bir federasyonları da yok galiba onlara sahip çıkan Herhangi tabii. Yani bütün özlük hakları hani iyi kötü bir federasyon olmaya çalışıyorlar. Dernek senede 15, değil de yani, gün, işleri evet, yani 15 gün işleri var. Geri kalan 11,5 ay yatış ne olacak, nereye kadar, nasıl geçinecekler. Doğru. Sigortaları 15 günlük yatıyor. Hep bunlar sıkıntıları Noel babaların. Bahşiş desen zaten bunları. Müşterisi çocuk. Ne verecek şeker? Yani harçlıkla gelen bahşiş... Bizim hediyeyi ayarlarsın değil mi Noel Baba diye cebine bir tane Bir 1 lira koyuyor, 1,5-50 kuruş koyuyor. Kendi harçlığından o da Ki o da yani. rüşvete girer, Noel Baba rüşvetine girer. Yani olmaması gereken hadiseler. Ee, önümüze bakacağız. Bu zaten hani işte yurt dışında da böyle şeylere hevese... ama Noel Baba'ımı duydunuz mu Noel Baba vurulmuş. Acaba diğer Noel Babalara da sıçrayacak mı bu? İşte bu ha. heyecanı yaşamaya çalışıyorlar. Heyecan yaratmaya çalışıyorlar kendilerine. Yani. Yani Zayıf düşün, Bir ülke düşün. Ee, en büyük heyecan yeni... ...iPad modelini için sıraya girmek. Bunları ya bu mu heyecan ya? Bu, ya? bu heyecan ben değil ya. Bu heyecan değil. Yalnız şu var... ...yeni gelişmelerden bir tanesi kadınları... E, ...ilgilendiren de bir konu. Eşiniz sinirli olabilir, e, sevdiceğiniz sinirli olabilir... ...sevgiliniz sinirli olabilir... ...efendime söyleyeyim sinir yani çabuk sinirleniyordur, depresyona giriyordur. O kadını uyutun. Hani uyutun derken ha, kadınlar ona, hiç, kadınlar e, sinirliyse. Kadınlar kadınlara sinirliyse, bir uyarı, kadınlar... beyler aman dikkat diyoruz. E, kadınların daha çok uykuya ihtiyacı var. Onları en güzel dinlendiren, sakinleştiren şey uykuymuştu. Meğerse uyku. Dükün Sinirli kadını uyu, uyutacaksın o zaman. Aynen. Mesela bir baktığınız tadık açıyor konuşmanın. Bir sinirler üstten, üst notalarda söylemler başladı. Ondan sonra o notalarda söylemler noktasında hemen müdahale ediyorsunuz. Hayatım sen şöyle bir uzan diyerek. Artık çünkü bazı kadın saçı okşanarak uyur. Bazısı sırtı okşanarak A Ayağı uyur. Ayağı ufelenerek uyuyan Ayağı var. Ayağı ufelenen şey, bir pış uyan. Bayağı ayağında sallayan var. Aynen. Perde de ışık aman ışıkta uyuyamayan var. Tak perdeleri çek hemen orada ortamı karanlık hale getir. Ne yap et. Kendini o ortamdan uzaklaştır. Uykunun. E, güvenlik kollarına bırak. Gel yani öyle bir konuşma ile falan bunu hallederim diyeceğine. Evet. Gel biz bunu yat sen. Yatkan ben de sonra... oturayım konuşalım falan derken böyle bir mır mır ara ara susarak onu uy uyutacaksın ya. Yani. Uyutacaksın. Biraz kitap okuyorum. Ben, çünkü benim en çok kitap okurken uykum geliyor. Birden bastırıyor. Tabii, ama biraz mi? kitap oku falan. Falan diye. diyerek evet bunu kitap okuduktan sonra tartışalım. Ben tartışmaya hayır demiyorum tartışalım. Ha, konuşalım bir çözüm bulalım. Şimdi tartışacağız hayatım tamam şimdi tartışalım ama sen önce bir otur muhterem diye bir onu bir oturtun. Ondan sonra... Yastık ver mesela. Yastık ver. Git yatak odasından al yastığı koy kanepeye. Kimse Tablına dayanamaz. Konuş. Şuraya başını koy öyle konuş. Yatarak konuşacağım. ben çok evet, böyle lazım. Şimdi konuşacağız de çok acil benim lavaboya gitmem lazım. Senin karşında çirkin bir görüntü sergilemek istemiyorum. Lavaboya gideyim geleyim de orada bir 15 dakika yarım saat kazanarak. Oyalan. Oyalan ve ilişkini kurtar muhterem. Ben ne Tabii diyeyim canım. sana? Daha ne diyeyim yani? Hem Ben demiyorum sevgilim. Dük Üniversitesi diyor bilim insanı diyor. E, Ege Kayacan diyor. Daha ne desin yani? Beni bilim olarak ya Sen de tecrübe olarak ha, Teşekkür ederim. Tecrübe olarak. Ki, üniversitesine teşekkür ediyorum. Bu <gülüyor> fahri doktorasından dolayı. Sağ olsun var olsun. Buzun ortasında korkulu bekleyiş. Antarktika'da 74 kişiyi taşıyan gemi buzulların arasına sıkıştı. Ne işin var? Geminin orada. İnsanı sinirlendiriyorlar. ılıman ılıman yerler dururken efendime söyleyeyim kıyı kıyı güzel güzel ülkemizin kıyıları varken gezmesi gereken gidiyorlar Antarktika'ya. Ben sana söylemiştim. Bir arkadaşımı aramıştım. Bir haberler vardı. Ondan sonra nasıl gelişti olaylar diye böyle ilk duyduktan bir ay sonra falan aradığımda Ege'ciğim ben şu anda Antarktika'dayım diye telefona çıkmıştı. Ne işim var orada demiştim. Sonra kal orada çok geziyormuş çünkü. Çok Bayağı uzatmamıştık çok iyi. sohbeti. İyi yapmışsınız. Kim bu Antarktika'daki Arkadaşım. Gezmeye gitmiş işte Gezmeye gitmiş Aha. Yani dünyadaki her yer Her yer bitti, ya. bitti bir Antarktika kalmıştı ee, Turistleri ve bilim adamları Al tane beyaz sayfa çıkar şeyden Aynı işte Nefterden Hayır sağ... Bak ona böyle sağa sola Hayır canım git soğuk Dağa git şeye git ya Ben sana gitme demiyorum Kar tatilini yap Antarktika çok soğukmuş Demek için mi gidiyorsun oraya canım? Bayağı soğuk yani ya. bu değil ya şey diyorlar Antarktika'da demek için işte Antarkt... daha soğuk diyorlar Evet Eskişehir nasıl daha soğuk ya? Eskişehir çok soğuk. Ben es onu duydum. herkezden. Bu bir şey değil. Esas Eskişehir. Ya Eskişehir nasıl soğuk olabilir? Arkadaş beni Bilmiyorum, bağırmasınlar ya. Bilmiyorum öyle bir şey var işte ya. Eskişehir'in soğuğu başka bir şeye benzemez diye. Ha, böyle şey soğuk mu acaba? Nemli soğuk mu? Çünkü şehrin ortasından şey geçiyor. Evet işte olabilir Orsuk o. Orsuk çayı geçiyor. Ki Gerçi o nem de, de İzmir için geçer. Evet. Yok öyle bir şey. İzmir soğuk değil ama nem var. Değil o değil yaşam. de nem yani. Lütfen Eskişehir ile Ankara artık böyle nemden dolayı sıcaklık farkından dolayı birbirimizden üstünlüğümüz yok yani. Hepimiz daha, üşüyoruz. Hepimiz düşüyoruz Sen daha bir, bir derece daha aşağıda üşün. Ne olacak yani? Tamam sen kazandın. Eskişehir daha soğuk olunca ne yapıyorlar yani? İnsanlığımız mı atıyor Ege bağırtma beni. Valla arkadaşlar şimdi... Bir... Bir olalım, iri iri olalım, diri diri olalım derken gelin bir tartışma konusu işte, işte. ülkemiz burası daha sıcakta yaşayanlar ve daha soğukta yaşayanlar diye gene bir bölünmenin eşiğine geldi. İri olalım buyurun efendim. Ee, ya bak benim o iri iri lafıma dalga geçiyordunuz. <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> Türk siyasetini belirleyen cümleymiş meğerse. <gülüyor> Bu balık balık satıcısı cümlesiydi değil mi? İri iri. Valla onda da bir... <gülüyor> Ben olsam böyle satardım diye. Var <gülüyor> bunlar iri diye. <gülüyor> Neyini vurgulayabilirim ki başka hayvanın? <gülüyor> Yemeklik hayvanın hiç karakterinden bahsedilmiyor. Yeni için. ve diri yani taze olması diri dediğimiz taze olmasından. Başka öte bir şey yok yani. Ee, sıkıştı iki gün sonra ulaştıracak, ulaşacaklar gemiye. İki gün ne yiyeceğiz ne içeceğiz diyen varsa... İlk günden birilerini yemeye karar verirlerse bence çok ayıp olur. Evet, bu... tam mesela orada eniştesin, enişte yani seni yiyeceğiz galiba kuradan. Ben de istemiyorum yemek ama yani öyle çıktı ne yapacağız falan derken yardım geldi. Geldiğinde düşün. tam enişteyle ondan sonra ikinin arasındaki sıkıntılar. Yani hiçbir zaman eskisi gibi olmaz. Bu en... beni yiyecekti. enişke hiçbir zaman eskisi gibi piş demez ee, ve sizde o tadı, lezzeti bulamazsınız. Bir insanın hayatında enişte yoksa zaten bir sürü şeyden de mahrumdur maalesef. Benim hayatımda e, enişten var mı? Eniştem yok. yok senin. Yani şey teyzemin kocasını enişte diyorum ama lezzetli yani o, enişte. Lezzetli diye. enişte kız kardeşinin Evet evlenmesi lazım. Evlenmesi ama lazım. ben o, büyük olursam gene enişte diyebiliyor muyum? Tabii canım, enişte her enişte türlü var. enişten oluyor senin. Her türlü enişten mi olur? Sanat Benden seni... küçük olsa da enişten mi olur? Küçük enişte oluyor zaman. Küçük yani. enişte tutmayı küçük enişte yedireceğim <gülüyor> <gülüyor> adam <bileyim>. olur. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler, bir güzel afalmaya bitirdik bu saati. O zaman azıcık reklam falan fıstık derken espriler, şakalar, ondan sonra bombalar falan filan fiyasko. Modern dansabatlar. Modern dansabatlar. Silikalpli insanları Bir Kez Daha Günaydın Modern Sabahlar Devam Ediyor Sevgili Dinleyiciler Modern Sabahlar Bu Sabah Oktay'ın Şok istifasıyla Sarsıldı Ama Biz Yolumuza Devam Ediyoruz Aramızdan Ayıklamış Olduk Oktay'ı. Evet Yani Hemen Yerine Yenisini Bakıyoruz Merak Etmeyin Öğleden Sonra e, En Geç Pazartesi Açıklarız Yerine Kimin Geldiğini Yeri Doldurulmayacak Bir Kişi Değildir e, O Nitelikte Çok Arkadaşımız Var Bence radyoculuktan da istifa Radyo, yani. Eğer samimiyse radyoculuktan da istifa, i̇stifa etsin, etsin gerçekten. Yani, yani ben çok samimiyetsiz buluyorum. Yani bu tür... Neden yani şimdi? Böylesi, neden şimdi? Durdu durdu neden şimdi? Zamanlaması yani. da bana madenler geldi. Yani. yani bir de Gel programa. Programdan sonra istifa Yani edin. ya Bence burada canlı yanında. Ben sabah takmayayım. istifa ediyor. Olmaz. Bu şekilde istifa istifa değil. Eee... <gülüyor> Bu arada hemen döneceğim böyle bir araştırdım buldum yani kıyıda köşede böyle kenarda bir gazetenin en dibinde hakikaten en kuytularını İngiltere'den haber bulamazsın diyenlere en güzel cevabı verdim. Yaşa Fahir vallahi. Şu dönemde bile ben İngiltere'den haber bulabiliyorsam artık yani benim de İngiliz vatandaşlığım garanti gibi. Bunu da şey gibi düşünün sevgili dinleyiciler Fahir neden gündemi değiştirmek için bu kadar çırpınıyor bir işlerin ucu fahirem uzandı hmm. diye e, çünkü herkesin her şeyden kuşkulandığı evet, bir dönemliyiz önemliyiz. hepimiz psikopat gibi olduk bunu şöyle düşünün gündemi değiştirmiyor arada bir nefes almanızı evet, bir... sağlıyor hani böyle en gerilmiş filmlerde de bir saçma <gülüyor> an, bir komedi ol anı ol olur, olur ya ha? büyük ha? olaydan önce evet, onun gibi evet, düşünün aynen, lütfen aynen, aynen. Yani ha, ben de kuşkulanıyorum evet. tabii yani kuşkularınızı da tabii bir taraftan bir atmıyoruz. atmıyoruz kuşkuyu elden ben bırakmıyoruz ben her saniye Herkesden kuşkulandırıyor. Evet Her o işte e, psikopat katilin e, sahneye çıkacağını bekleyin ama bir bakarsınız böyle küçük evin küçük afacan çocuğu bir, bir esprisi. Tam yani. ona gülerken dunk diye başka yerden balta iner. Ha. Onu da bekleyin yani. E, İngiltere'nin Birmingham şehrinde e, bir doktor ameliyat ediyor tabii şimdi hastalar. E, orada da iyi kötü sağlık sektörü iyi gidiyor. Dark, tabii, doğru. E, ciğerden Hangi yerden? Karaciğerden. Karaciğerinden de ciğerinde yalan yanlış konuşarak şu anda e, konunun başta uzmanlarını ve hmm. benden daha iyi bilenlerini de hiç e, Durumda hemen hemen kendime güldürmek istemiyorum <gülüyor> ama karaciğerde galiba böyle şu kadarını kes bu kadarını kes ben gene işimi yapmaya devam ederim diyen bir abimizmiş iç organlarımız arasında. İç organlarımızın arasında en şeysiz olanı diyebiliriz ya yani ki tabii. Görev adamı gibi görev yani adamı abi şey. abi ben bu şekli a, o, bu ama parçana... odamı keserseniz ben vazifemi yapamam diyen bir organ değil. Yok yani gayet istiyor yok. Tamam abi onu öyle de olsa bir şekilde idare edeceğiz yani işi halletmeye çalışan usta gibi bir taraftan hakikaten da. öyle yani yapacağız yani yetiştirmeye çalışacağız diyor yani elimizden geleni ardımıza koymayacağız diyor sizi mahcup etmeyeceğiz diyen bir karaciğerimiz var ne, ne kadar güzel bize. Ee, kraliçemizin güzel hastanelerinden Queen Elizabeth Hastanesi'nde yatmakta olan hastamız e, ameliyat için karaciğerden giriyor çünkü daha önce de karaciğerden ameliyat olmuş bir zatı muhterem bir giriyorlar içeri açıyorlar aa doktor bir de ne görsün karaciğerin üzerinde e, baş harf baş harfler de atıyorum EK gibi bir şey ondan sonra... peyni niye şey altında bırakıyoruz zan altında yani şimdi öbür taraftan da başka doktorun da adını zan altında bırakmıyorum bir önce ameliyat ada, eden herif diyorum artık hekim herif herif hekimi Ondan imzasını sonra, mı attı imzasını atmamış harf damgalamış adamı bir şekilde oraya böyle kazım şarflerini yani İyi ki, bir ki küçülüp büyüyen bir organ <gülüyor> değil yani. Yani orada kamaşullah falan tipi şeyler de yazabilirdi ve hepimizin olsun. tadı kaçabilirdi ya kıvrımlı falan filan bir şey olsaydı bambaşka noktaya gidebilirlerdi ee, bunun üzerine hemen fotoğraflar fotoğraflar birlikte çek Fotoğraf demişler seni böyle böyle yapmış yani belki demiş. adam kendi yaptı doktor mu yaptı belki adam doktordan icacı oldu yani, Şimdi orada narkoz altına. Beyefendi bunu siz mi yazdınız diye soramamışlardır. O zaman el yazısına bakılsın abi. Tabii oradan şey yapulsun. Gerekli kriminal inceleme yapılsın. Karaciğer'deki el yazısı, el yazmaları kime ait onlar gözüksün. Ee, yazık, günah. Yani bir de dağlayarak yazmış. Hani böyle şeyle çizik atarak değil sen yani. Böyle bir lazer tipi bir şeyle adam güzel Elyası da güzel birisi doktorların genelde Elyası çirkin, çirkin diye. olur. Evet, ama yani olur. Güzel de bir elyası dikkatlerden de kaçmıyor Demek ki madem bu kadar güzel yazıyorsun reçeteyi niye öyle yamuk yumuk yazıyorsun Ağzını geç. seveyim Ege'cim İngiltere'de bununla kaynıyor Bu arada galiba hasta vücuduna imza atmak O kadar şey değil Hiç Bir örnek değil yaygın da olabilir Ben bu beyin ameliyatlarıyla Haşır neşir olan birisi olarak İki derece. Senin kafayı kim bilir ne yaptılar Benim he? kafatasından bir parça tık tık şey yapılıyor ya Demonte sohbetler. Demonte olarak. Ha. Onu mesela tekrar yaparken ara ara delikler açılıyormuş. Başka yerlerde de kafatasını söktüğünde bir parçasını ha. takarken havalansın, işte, havalansın, havalansın diye de olabilir. İşte ne bileyim, basıncı azaltmak için o delikleri de desenle açıyorlarmış. Hani burada birkaç delik açmak lazım deyince mesela orada 7 tane delik açacaksa o da F şeklinde doktor yapabiliyormuş kalp şeklinde falan filan. Ha ne güzel vallahi. Fark desenler oluyormuş insan vücudunda. Minik desenler kalp olabilir belki. Ama dağlayarak... bu böyle... şey de güzel olur. Selçuklu motifleri. Aa, çok hoş olur. <gülüyor> kafaya göre yani değil mi Ben çok daha hoş... böyle bir retro falan retro indi ee, varlıdan bir şey ya da böyle street art uygulamaları onu arkadaşlar <gülüyor> onu güzel olabilir yani. Yani şimdi tabii hepimiz iyi kötü öleceğiz ege de şimdi atıyorum hani bir şey Benim kafaya de... bulduklarım bu ne ya? Buna, buna olan... mu derlerse Böyle bunun üstüne bir şeyler çizilmiş. Kalp malp, bunu işte Geldi bunu açıkla. Geldi bunu açıkla. Ama güzel. Bence yani görünmüyor. Nasıl olsa ıı, bu... Iı, Kendimi iyi hissediyorum. Diyorum. Nasıl böyle bir iç çamaşırı giyiyorsun değişik bir iç çamaşırı kimse görmüyor ama sen kendini iyi hissediyorsun aynı şekilde içlik gibi düşün kafada da iç organlarda da dövmenin böyle bir havası var. Böyle bir havası var yani doktor da olsa gene estetik yani daha doğrusu meslek fark etmiyor estetik her yerde estetik dikiş her yerde güzel estetik dikişler de var tabi çok. Um, Abulabut demiş dikişler de var. Abulabut dedim. Onu artık araştırın. Bulun cümlenin gerçek anlamını. Türkçemizin elastik yapısından. Türkçemiz öyle elastik ki. <gülüyor> <gülüyor> Çeşitli vurgularla istediğiniz kelimeyi uydurabiliyorsunuz. Abulabut. Abulabut'un ben iyi bir şey olmadığını anlıyorum ama. Evet yani evet. Cümlede Acı bir karayip gibi değil tabii ki yani. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tüm arası modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler Buyursunlar efendim. <gülüyor> aynısını yapmanızı beklemiyordum hiç. Yani değilim. ben de bir anda kendimi aynısını yapma girişimi içerisinde buldum. 9.30 oldu saatimiz. 9.30 diye böyle bir saat değil mi? Yok 9.33 falan diyelim. Daha anlamlı kılalım en azından. 3 dakikanın, 2 dakikanın önemi var şu anda ülkemizde. Hakikaten. <gülüyor> yani o zaman ne zaman açıklama yaptı? Herhangi bir açıklama var mı bilmiyorum. Baktık mı, bakmadık mı şöyle bir... E, haber kanallarına baktığımız zaman herhangi bir gelişme var mı dinleyicilerimizle e, bahsedebileceğimiz yoksa Hakikaten e, bir takım sıkıcı ülkelerin e, sıkıcı gündemleriyle sizlerle beraber Vallahi olacağız Valla sabahtan beri yayındayız hiç bir gelişme olmadı Valla herhangi bir gelişme olmadı ama genelde 9.30 sonrası gibi geliyor Ege Yani onu da dikkate alalım e, Ondan sonra cıma bakalım balıklar soğuk denizlere kaçtılar Soğuklar iyice azdı Falan filan piyasalar doz, doz duman bilmem ne bunlar bakıyoruz bunlar bakılacak haberlerden sadece birkaçı genel olarak hep sıkıcı yani öyle söyleyeyim Egecim hiç herhangi böyle e, kayda değer biz bir tane adam var sanatçı ben en çok ona üzüldüm ne e, İngiliz sanatçı simon pek diye bir adam simon beck diye Geçer. Düz, düzelteyim. Bu adam karda yürüyerek e, izini e, belli etmeme. Belli ederek e, bir takım sanat e, şey yapıyor. Mesela böyle hani hiç dokunulmamış kara basmak bizim için böyle bir şeydir ya. Evet doğru. Hiç çoşkancıdır ya bir özeldir ya. Adam herhalde. Yol açıldığında git, kenarda bir kar varsa gidip ona basıyorsun. Mesela. Ona basıyorsun. Basıyor ama ya yani bu adamın da en büyük eğlencesi bu. Basılmamış kara basmak. Ayakları inan. Ancak e, lezzetli basıyor. Bizim gibi down, -down falan filan yapmıyor. Böyle, ha, e, resim mi? Basa basa. Basa basa resim yapıyor. Yani ama yani o kadar güzel şeyler yapmış ki şöyle bakınca e, o, o resim o mu? O resim o. Karda mu? yürüyerek bu yıldızı mı yapmış? ya yani yıldız demek biraz ayıp değil mi şu şekle? Yani yıldız deyince insanların gözünde hemen şöyle bir Yoksa fıtığı dalgın fıtığı dalgın fıtığı. yürürken böyle bir bir an ortaya, ortaya çıkmış. Bir anda bu desen çıkıverdi ortaya. Onu da şey o, ya bilmiyorum böyle yürüyorum kafam dalgın bir bakıyorum bu çıkmış ağabey. ...açıklamaları var. Hakikaten, Gerçekten sanatçı olunca demek ki... içinde işliyor yani. Farkında olmadan da... ...eser ortaya koyuyorsun. Bu hangi maddenin... ...etkisi altında böyle bir şey yapılabilinir? Kar e, maddesini. Evet. E, kar maddesi... ...altımızda. E, bu beynimiz... ...hangi beynimiz. maddenin etkisi altındayken yapılabilir? Gerçekten çok, hakikaten çok... ...o şeyler yapıyor. Herhalde bunları fotoğraflıyorlar... ...bir şekilde. Zira... E, ...ne derler ona... İki gün içerisinde işte bir kar ya genelde dağlara, tepelere falan çıkıyor. E daha düzgün yerler bulayım falan diye. O kalıcı olarak, değil yani. Kumdan kalıcı, kalıcı değil. İki günde yapıyor, fotoğrafını çekiyor ama bu resimlerde en çok dikkatimizi çeken şey şimdi bu adam yürüdüğü noktaları eze eze işte bazı yerleri boş. Eze noktaları. eze yürü yürü. yürü yürü eze eze basa basa geçiyorum buraları. E, bunları yapıyor ama bastığı noktadan tekrar basarak geçmemesi lazım ya böyle desenin, motifin evet, bozulmaması doğru. için. Yani bir noktadan sadece bir defa geçmek kaydıyla bunları yapıyor olabilir ve çok güzel yapıyor. Bu, ben bu arkadaş, bu abi diyeyim artık hani hangi kaç yaşında olduğunu bilmediğim için e, bu arkadaşla bir süre takılmak istiyorum. Üşüyeceğiz belki. Üşürsün ya. Ama bize bir zanaat sonuçta. Böyle böyle yürüyeceksin. Böyle Bele, ha, yani bizde dize kadar. Bana kaymadan yürümeyi öğretsin yeter yani resim yapmak derdim yok yani. Yani sen ama kaymadan yürümeyi öğrenmek yüzme bilmeden balık tutmaya benzer. Ki çok... <gülüyor> Olabilecek <gülüyor> bir şey. Mahkul <gülüyor> de. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama yani değil mi? Yüzme bilmeden balık tutmayı... Bilemezsin yani. Bilemezsin. Çünkü balıkla empatin olmaz. Yani, yani ne yapacak Bu hareketin oldu olur? Burada ne yapar falan yani diye bunlar. Yani atlayıp balığın peşinden gitmek lazım çünkü. Valla işte e, inşallah bizi de yanına alırsa biz de böyle bir e, zanatı öğrenmiş oluruz e, bir usta bir ustaya dönüşür e, bu adam bu şeyi yani gerçekten onun ne işte oluyor? 40 tane numarası varmış çırağına 39'unu öğretmiş. Öyle diyorlar. E niye 40. öğretmiyor? O da ne hastalıklı i̇şte şey? O zaman zanaat oluyor. ilerlemez ki. Maalesef o zaten tüm zanaatlarda bahsedilen şey. sebebi hep 40'dan 30'da. değil yavaş yavaş bilgi azalması. O 39'u da kendi çırağına 38 öğretiyor. E i̇şte yani burada demek ki 39 kuşak sonra. Hiç ortada zanaatınlar. <gülüyor> <kuşak gülüyor> diyen bir adamla kaç karşı karşıya kalacağımızın resmi. E peki o zaman hemen bir de Japonya'ya bakalım. Japonya'da. Ee, Japonya'ya boşver ya vazgeçtim. Kötü kokanları sevmeyenler vardır hani böyle işte nasıl Ama diyeyim. Ama kim sever? Kim sever seviyorlarmış ya. Ben dün açıklama yapacaktım valla. Yani, ben hastayım diye evde dadımızın hasın. tavsiyesi üstüne. He. Bir baş soğan yedim. Kamuoyuna He. da duyuracaktım Ta, bugün yani bana yaklaşmayın şeyin, diye. Bir baş soğanı oral yolda çiğden çiğ çiğ çiğ yediniz. Güzel. Ya yani, ilaç niyetine yedi yedim. Bir şeyin yanında mı yediniz? Çünkü soğan tek başına tüketildiğinde... Yani biz... çorba içiyordum da çorbadan kat kat fazla bir soğan vardı orada. Hı hı. İlaç niyetine, ilaç niyetine limon ve... Yani limon C vitamini, soğan antibiyotik gibi bir şeyi var. Hı hı. Üstünde de kırmızı biber koyunca o da mikropları öldürüyor gibi bir hisse oluyor insan Acılar, mikroplar acıyla kavruluyor falan diye. Daha doğrusu onların çektiği acıların sana yansıması gibi Ben bunu nasıl yerim falan diye düşünüyordum. Baktım en son hapur hapur yiyorum. Şimdi kötü kokan insan biraz da şey olabilir <gülüyor> Sağlığı için uğraşan adam da olabilir Yani şimdi tabii burada beni çocukluğuma götürdün Ege <gülüyor> ee, Aldım <gülüyor> beni çocukluğuma götürdüm şu hareketine Eski dinleyicilerimiz biliyorlardır Yeni dinleyicilerimiz 3-4 yıldır mesela bundan çok bahsetmedik biz. Babanın soğanından. mı babamın soğan ee, sünnetinden mi? Hayır Hangisi? yok, yok. Hangisinden bahsedeceğimi Soğan konusu açayım. Bence vaktimiz varken <gülüyor> ikisinden de i̇kisinden bahsedelim. İkisinden de bahsedelim. E, Gates sünnet olmamın ötesinde babamın soğan borçları. <gülüyor> Çünkü babam ticaret hayatına Soğan, ee, soğanla cılıkla. girdi, ciltçilikle bitirdi yani öyle bir ticaret. Zaten iki kalem bizim şeyimiz vardır. Ürün, ürün gamınızda cilt soğan, soğan. Soğan, soğanları da çünkü toptan bir soğan alıp bunları bir bodrum katında, ben bunları depolarım ki hem serin olur hem güzel olur diyerek. Piyasaya da uygun piyasaya zamanda da uygun verecekti. da verecekti ki soğanların Veremedi. alayının süğmesiyle o soğanlar bizde hakikaten yıllar boyu soğandan tiksinmiş bir aileydi. Kokusu sindi ruhunuza. Vallahi sindi. Kokusu sindi. Ee, benim söyleyeceğim o Ben bir küçükken bir filmde, e, işte Siyah Beyaz dönemdeki bir filmden bahsediyorum. Böyle gemide gemiciler işte şey yapıyorlar yol alıyorlar. Bir şey yiyor bir adam böyle elinde bıçakla böyle bir şeyi kese kese yiyor. Böyle hani dilim dilim şey yapmış falan. <gülüyor> Elma gibi. Elma gibi falan diye düşünüyorum. Ee, orada filmde işte ne yediğini de merak, Siyah Beyaz olunca mal gibi bakıyorsun. Ne olabilir ki bu? Ne acaba Tabii falan anlamıyor, diye. anlamıyor. Doğru. Sohbet sırasında filmdeki diyaloglarda onun soğan olduğu ortaya çıktı. Ben de bir şey... o bir çekti. Canım bir çekti. Şeydi. Korsan olacağım ben dedi. Lan dedi tam, çünkü öyle vitamini oradan alıyormuş. Belki de hani işte, bu gemicilerde sıkla, sıklıkla görülen C vitamini eksikliğinden dolayı bir sürü... Hastalık, hastalık var tabii. O mı? Yani iskorbit miydi hatırlamıyorum. Gemicilerde öyle bir vitamin, vitamin eksikliği eksikliğinden kaynaklanan işte taze vitamin almamaktan kaynaklanan o dönemlerde ya, öyle bir şey var ise koştura koştura mutfağa giderek şey diye. Yani, bana soğan soğan ne yapacaksın falan. Hani eskiden şey baskısı falan vardı. Patates baskısı diye bir şey var ama soğanla evet. yapılan herhangi bir... Yoktu tabii doğru. Bir, bir, herhangi bir şey yok. Ondan sonra bin bir ricayla bir soğan elde ettim soğudum. O zamanlar yokluk dönemleri bir de yani. Tabii. Çikolata on... <gülüyor> şeker falan yok çocuğun canı soğan, <gülüyor> soğan çekebiliyor. Çekiyorum. Evde de kaç soğan olur? Şimdi böyle marketten ya, git, gibi alınmıyor sepet tabii. Sepet sepet soğan alınmıyor. Hege ben onu bir yemeye başladım. İlk başta şeydi yani... Dünyanın en lezzetli şeyini yiyeceksin diye bekliyorsun. Bir şey şokla karşılaşıyorsun ama ha, e, işte anneme karşı da mahcup düşmeyeyim diye. Çünkü çok ısrar Evet, şey. Onu bir direttim. Bir direttim. Sen bıçakla aynı yani, adam gibi. Aynı adam ya gibi. Bir, bir soğan bir de bıçakla kalacağım. Yani yarısına gelmeden bir şey yani ben hayatımda daha korkunç bir şey. Belki yaşlarımı Acıdır şeydi tabii canım mor soğan falan olaydı. Şimdiki aklım olaydı getir ben sana baş baş yiyeyim. Limon ve kırmızı biberle gayet leziz bir şeye dönüşüyor soğan. Limon, limon tuz. Ama e, etrafındakiler için ne oluyor bilemiyorum. Adeta bunu. bir şey ama işte etrafındakiler de aslında zannettiğimiz gibi kötü düşünmüyorlar. Acı, acıma duygusunu uyandırıyormuş insan. Kötü insanları. koku mu? Kötü koku insanı karşıda acıma duygusunu uyandırıyor. Ve ama sana hangi kötü iyi... koku? Soğan ha. kokusu mu? Ter kokusu mu? O da kötü koku o da kötü koku. Yani biz ilk başta şey diyoruz, tamam mı? gibi kokan adama... Ay iyi kötü koku ö falan yapıyoruz. Ama sonra 10. saniyeden itibaren. Canım minnoş kim bilir ne derdi var ondan kokuyor bu çok tatlı diyerek ona böyle bir sarılma. Ben sarılma yani kötü koku de. yüzünden okul uzatmış adamım. Kendin, en kendin... kritik sınavımı çalıştıracak adam Hayır. ezmeleri iç, yiyip geldiği için hohlaya hohlaya bir şeyler anlatıyor tamam yani, tamam anladım konuyla, anladım diyerekse yok. Her şey konuyla ilgili bir anısı olan program modern sabahlar bakın kötü kokuyla ilgili. Hiç, hiç de, de zamanlar... şefkatim yoktur o adama karşı. ya yani. Git beni çalıştır bir saat ondan sonra git ezmeni Hiç ya da sen götür bekle beraber ezmeyi. Yani. ertesi gün beraber ezelim. Yani ama işte. O yüzden yani dinleyicilerimiz bu habere kanıp da leş gibi kokarak insanların sevgisini kazanmasın. kazanacağıma tamam, bak, kötü... leş gibi kokarak insanların sevgisini kazanacağıma insanların güvenini kaybetmeyi mis, tercih ederim mis gibi kokarak güvenlerini kaybetmeyi tercih ederim hem kendim de rahatsız olmam. modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar modern sabahların sonuna geldik mi Fahir valla geldik muhterem geldik diyorlar sevgili dinleyiciler o zaman yapacak bir şey yok. Yarın sabah yeniden yepyeni bir günün başında sizler buluşacağız. Hoşça kalın. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar.